فجاء شذى البلُّق قدنا مرق في النوم ورشفا وعن الآن نشم ونوقد الخيل نحسر دقت أجرس الخطر والحال جاء تهدر بما من زحف elektrik ve su tahsilatı yapılmasına bir sıkıntı yok yani Şöyle söyleyeyim, bir sıkıntı yok demeyeyim de. Şimdi bir iş yeri açıyorsunuz, elektrik ve su tahsilatı yapacaksınız. Bunun işlemleri, ben bu işlemleri bilmiyorum nelerdir. Bu tahsilat nasıl yürüyor ben bunları da bilmiyorum. Ama salt olarak, mutlak olarak elektrik ve su tahsilatı, su parası tahsilatı yapabilirsiniz. Ama adam diyorsa ki bu para bankada duracak, faiz işleyecek. Sen bunu şöyle yani... Harici haramlar varsa işi bilmiyorum ben. Faiz mi öğretiyorsun ya? Efendim. Faiz mi öğreteceğim? O gecikme faizi de bunu yaparak tahsil ederim. Ha, mesela bu onun değildir. Ondan dolayı. Yok, yok, yok. O faizi tahsil etmek sana caiz değildir kesinlikle. Genelde insanlar mecburiyet durumu var için almak zorunda ama var iyi bir yok. Evet. Hocam daha şöyle bir şey vardı, şimdi siz fatura tansil ettiğinizde orada yazıyorduk, gecikme faizi falan diye. Mesela Müslümanlar diyor ki ben faturayı almam, niye? Bu fatura faiz, faiz demiş. Ama şu an şöyle yapıyorlar, bu ay kullandığın faizi ödediğin faturada görmüyorsun, bir sonraki faturaya yansıtıyor, sen orada da görmüyorsun. Atıyorum 36 gelmesi gerekir, 39 geliyor, sen bunun farkına varmıyorsun Şimdi böyle bir şüphe var hocam, fatura tansilatından. Yani, yani yani bu işten kaçınmak en eftelidir kardeş yani harama düşmek tehlikesi vardır ee, şüpheli olan şeye düşmek tehlikesi vardır biraz önce kadınlarla ilgili meselede ne dedim ee, toplumu ifsad etmenin temelinde ne var toplumu ifsad etmenin temelinde kadını ön plana sürmek var ekonomiyi ifsad etmenin temelinde de faiz vardır Bilinçli bir şekilde insanlar faiz yesinler, faizle amel etsinler diye bu iyice piyasaya ne yapılır? Pompalanır. Yüzde ikilerle, yüzde işlerle faizle paralar verilmeye başlanmıştır. Amaç nedir? Faize insanları iyice. Burada müminin tutunacağı tavır ise buna karşı bir tavır olmak zorundadır. Buna karşı bir tavır olmak zorundadır. Cehade, dile getirilerdi Şahin